Şuradan bir takip sorduk yani ki insanın nefsinle mücadele etmesi için, evet. insanın e, sırat-ı ruhdakinde e, e, kayın olması için e, ne, ne, ne yapması icap eder diye sorduk. Cenab-ı Hakk'a çok yollarması lazım. Çünkü evet. en büyük mücadele nefsle mücadeledir. Ve Peygamberimiz bizim muharebeleri, ki milletin birbirine yaptığı muharebeyi küçük muharebe saymış, nefsle yapılan mücadeleyi büyük harf saymıştır. Onun için mücadeleden Cenab-ı Hak'tan istihane yardım isteyerek mücadeleyi yapmalı. Birinci şey o, birinci vazife o. Ki çünkü ona medaneti verecek, sabrı verecek ve fenaklara karşı durmayı verecek olan Allah'tır yani. Onun için terki terk lazım. Bunu ben yapmadım, bunu ben yapmadım diye benlik bellik vermeyecek. Hakkın tehtike olursa Allah bana bunu yaptırmadı. Elhamdülillah dedi, kurtardı bu işte Diye Cenab-ı Hak güvenmesi lazım dedi. Onun için ikinci derecede nefsiden riyazatla mücadele yapar. Çünkü Allah nefsi halketti, etti. Etten sonra sordu. Sen kimsin? Ben kimim? diye. Sen neysen ben oyum dedi. Sonra onu bin sene ateşle yaktı. Cehenneme attı, yaktı, çıkardı. Gene sordu. Sen neysen ben oyum dedi. Sonra tekrar bin sene daha azap etti ona. Sonra sordu, Gene sen neysen ben oyum dedi. Sonra aç bıraktı Cenabı Hak. Aç bırakınca sordu. Sen kimsin? Ben kimim? Sen Rab bir ben dedi. Aciz bir nesin dedi. Ha bunun manası yani Riyaziyatla insanların bürüzleşeceği nefsiyle mücadele böyle yapacağını Allah göstermekte. Bu bir misal oldu öyle. Nefsin seyrini Allah bu şekilde bilmiyor da efendim kimyakar gibi tecrübe etti manasına değil. Bizi bildirmek için böyle yaptı yani. Evvela Allah'a, Allah'la tevfikini isteyecek Allah'tan sonra ikinci riyaziyat. Riyaziyat yapacak. Tabikatlarda menatip vardır böyle bu şekilde. Ve nefsi emmara ilk defa, nefsi marayla ile mücadeleye başlar. Sonra bir müddet sonra nefsin levameye döner. Yani nefsi levhame demek, bazen kandırır onu nefis, fenalık çaptırır. Sonra yaptığına nadim olur. O, o iyiliğe döndü şimdi. Fenalığı yapıyor, sonra kışman oluyor. Nefsi hamara yaptığı fenalık olduğunu eder. Vurdum, kırdım, ben şöyle yaptım, böyle yaptım. <gülüyor> döndü mü, böyle bir şey geldi, fenalık olduğunu anlıyor onu. Bu sefer Cenab-ı bazen aldanıyor Allah'a etmeye başlıyor yani. Nefsi mülhime var sonra. Nefsi mülhime, bu mülhime de ilha ile, şeytani ilham ile rahmani ilhamı ayırmaya başlıyor. Bu da ulemanın yani alimlerin mertebesidir. Sonra onun üstünde fükründe nefsi mutmainne var ki işte en oraya mutmainneye ayak ayak bastı mı mutmainne değil insan olur. O vakit ona kötülük yapmak değil kötülüğü düşünmeyi dahi kelih görür, çirkin görür işte ruş sahibi olur o vakit. İşte bu da Allah'ın büyük fazladır yani. Bunun da gene 3 tane derecati vardır. Radiye ve merziye ve safiye olarak. Nefsi radiyye, haktan ne girirse razı olur. A, a, Marziye, Allah da ondan razı olur. Sonra nefsi safiye, son verdik. Bu da mesela bir suyun içerisine şekeri atarsın, karıştırıyoruz, eriyor evet. ve kayboluyor suda. Evet. Fena olur yani. Allah da fena olur, işte suda şekerin kaybolması evet. gibi. Sonra bekabilme var ki, suyun içerisine zümrütü attık, yağ pırlantıyı attık, karıştırdık, ne oldu? Evet. Erimedi, içine duruyor. Hakla beraber olur yani. Evet. Hakta olur ve hakla olur beraber. Sonra hani ne yaparsa hakla beraber yapar